Hayırlı günler muhterem seyirciler. İstifadeye medar olmasını Rabbi Rahim'imizden istirham ediyoruz, diliyoruz, dileniyoruz. İnşallah her iki tarafta programdan ve Risale-i Nur'ların bereketinden hakkıyla istifade eder diyerek ilk programımıza besmeleye besmeleyle ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Seyit Bey programımıza hem kendi adıma hem de seyircilerimiz adına hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Hoş bulduk efendim. Böyle bir programın vücuda gelmesinde sizin çok değerli katkılarınız oldu. Bu münasebetle ben ilk önce şunu sormak istiyorum. Böyle bir e, Risale-i Nur programı e, pek çok şekilde yapılabilirdi. Ama bizim çizmiş olduğumuz müfredat küçük sözlerle başlayacak. Küçük sözlere gelen yolculukta isterseniz öncelikle Risale-i Nurlardan, muhtevasından ve ehemmiyetinden. Daha sonra küçük sözlerin içerisinde yer almış olduğu Sözler Mecmuası'ndan, kitabından bahsedelim. Ve daha sonra da küçük sözlere gelelim. Üstad Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinin bütünü Risale-i Nur Külliyatı ismiyle iade ediliyor. Biliyorsunuz eski eserleri, Asar-ı Bediye namıyla bildiğimiz eserleri, Üstad'ın eski Said devrine ait eserler. Risale-i Nur Külliyatı'na Üstad Hazretleri pek çok yerde sözler ismiyle de zikreder. Yani şu yazılan sözler derken sadece 33 parçaya sözler mecmuasını kastetmez. Bazen işte 114-115 parça olduğundan bahsettiği sözler, mektubat, lemalar, şualar eserlerinin tamamını kasteder. Yani aslında Risale-i Nur Kiliyat'ın tamamının sözlerdir. Mektubat daha sonra yazılan bu eser sözlerin bir anlamda mütemmimi. Lemalar da mektubat, mektubatın, şualar da lemaların mütemmim cüzleridir. Dolayısıyla hepsi sözlerin parçalarından ibarettir şeklinde bakabiliriz. Sözlere girerken neden küçük sözlerden başlıyoruz bu derslere? Tabi Üstad Hazretleri ilk olarak 10. sözü yazmış ama küçük sözleri başa koymuş. Başa koymasını sadece daha basit, daha anlaşılır olması ile alakalı değil. Evet onun ciddi bir ehemmiyeti var. Fakat ilk önce buradan okuyun demek istiyor. Hani ya, Çok sorulan Yani Risale'leri okurken nereden başlayalım? Üstad Hazretleri onun aslında... Dil fiil, küçük sözleri başa koymakta nereden başlanacağını göstermiş oluyor. Küçük Sözler risale Nur'un kapısı hükmünde. Nur'un İlk Kapısı isimli başka bir eser var biliyorsunuz. Üstadın 8 aylık Burdur ikameti sırasında telif ettiği, daha sonra Sparta'ya geldiği zaman Sıddık Süleyman abinin bulup kendisine sunduğu, üstadın da tensip buyurup tahsis edip neşredilmesi için 14. bir ders olarak Risale-i ekleyip Nur'un İlk Kapısı'yla ismiyle iade ettiği eser. O eserin de aslında küçük sözlere çok benzemesi ve, ve kapı isminin verilmiş olması, e, nurun e, ilk kapısı denmiş olması, nurun ikinci bir kapısı olduğunu daha bize ilham ediyor. Tabii zaten hemen e, biraz sonra okuyacağımız metinde var. Vaktiyle 8 ayetten istifat ettim. 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Muhtemelen bu eserden bahsediyor Üstad Hazretleri. Buna çok benzemiş olması ve ona kapı ismi verilmesi, ilk kapı denmesi ikinci kapında muhtemelen ikinci yazılan kapı olarak yazılan eserinde küçük sözler olduğunu bize ilham ediyor. Tabii küçük sözlerinde kendi içerisinde bir sistematiği var. Evet biz de zannediyorum programımız boyunca bu sistematiği müfredat olarak belirleyeceğiz ve mesela bugünkü programımızda birinci sözle Birinci sözün hatta birinci paragrafıyla başlayacağız. Evet. Daha evet. sonra ikinci, üçüncü, dördüncü sözle gideceğiz. Bizim de Risale-i Nur'un e, bu yöntemini kullanmamızın temel bir takım sebepleri var. İsterseniz bunlardan da bahsedelim ve birinci sözde üstad neyi ifade etmiş? ikinci sözde, üçüncü sözde ve dördüncü sözde. Daha sonra bunları neden bu şekilde tanzim etmiş? Neden bu şekilde tasnif etmiş? Onların da üzerinde duralım dersimize geçmeden evvel. Evet evlere kapılarından girmek lazım bacalarından, pencerelerinden değil. Kapı olarak da risale küçük sözler koymuş biz de oradan girelim dedik. Küçük sözlerde tabii kapı dedik. Birinci sözde anahtar Risale. Yani o kapıyı anahtar, açan anahtar. Risale-i Nur mahiyeti itibariyle Kur'an'i bir eser olduğu gibi, metodu, usuru üslubu itibariyle Kur'an'i bir eser. Üstad Hazretleri 33 atleti sözleri yazdığı zaman belki birinci maksadı, birinci gayesi müminlerin hatta bütün insanlığın zihninde teşrihi ayetlerle yani Cenab-ı Allah'ın kelam sıfatından gelen mütekellim esmasının eseri olan ayetlerle Cenab-ı Hakk'ın tekvini ayetleri arasındaki ilişkinin kopmasından hasıl olan arızaları gidermek. Bunları yeniden yani yaratılış ayetleriyle Cenab-ı Allah'ın vahhi arasındaki münasebeti yeniden gözler önüne sermek. Bunları insanların zihninde, kalbinde yeniden birbirine bağlamak. Telif dediğimiz mesele zaten iplerin ucunu birbirine bağlamak. Bir örücü hassasiyeti içerisinde bunu gerçekleştirmek diyebiliriz. Bunun gerçekleşmesi aynı zamanda tabii kalp ve akıl izdivacının netice verecek. Bunu gerçekleştirmek aynı zamanda ölüm İslamiye ile Hunni medeniyenin yeniden barışmasını belki netice verecek. Ee, ve onunla birlikte inşallah bu iki kanatla e, Alem İslam ve bütün insanlığın kurtuluşunun e, sağlanmasını ümit ediyoruz. Risale-i Nur'da bu noktada bir reçete e, sözlerin e, bir özeti var yani Kur'an'ın bir anlamlı bir girişi var bir kapısı var ki Fatiha açmak manasına geliyor ki kapı olması da bize bunu ilham ediyor Fatiha'nın belki Üstad Hazretleri icaz noktasında bir teşhiri var e, işaret edeceğinizde fakat Manevi Fatiha tefsir nazarıyla bakabiliriz küçük sözlere. Bir Fatiha'sı, bir kapısı nazarıyla bakabiliriz. Fatiha'dan önce de bir anahtar var. Yani Besmele anahtarı var. Besmele bir miftah. Bize sadece Kur'an sarayını açmıyor. Aynı zamanda Kur'an'ın ana kapısını açtığı gibi diğer kapılarını da açıyor. Bütün surelerin başında birisi müstesna. Besmele'nin olması bize bunu ilham ediyor. Birinci sözde Risale-i Nur kapısının anahtarı hükmünde o anahtarı elde etmeden onu istimal etmeden kapıyı e, açamayız Kapıyı açamayız ve içeride de rahatlıkla dolaşamayız diyebiliriz. E, şimdi o belki bu dersimizde ele alacağımız paragraf e, Ey kardeş diye başlayan paragraf sadece birinci sözün girişi değil. Küçük sözlerin girişi zaten sekiz sözü diyor. Sekiz evet. sözü dinlememizi söylüyor. O paragrafa da şu nokta şöyle bakmak mümkün mü acaba? O da sanki kapıya asılmış bir uyarı levhası gibi, bir edepname gibi, bir usul dersi gibi, usulün asla mukaddem olması cihetiyle. Yani sen bu saraya geldin, bu sarayda gezeceksin, buradan istifade ve istifaze etmek istiyorsun. Fakat nasıl istifade ve istifade edebilirsin? Yani bunun usulü, edebi, erkan nasıldır ki sen oradan maksadına, gayene yürüyebilirsin, onu elde edebilirsin. Bu anlamda bir usul dersi olarak bakmak gerekir kanaatindeyim. Evet. Şimdi biz Risale-i Nurlar'ın ehemmiyeti üzerinde durduk. Evet. Neden küçük sözlerle başladığımızı belirttik? Ee, sadece zannediyorum bir evvelki sorumdan muhteva kısmı kaldı. Birinci sözünde muhtevasını kısaca çerçevelemiş olduk. Birinci sözde bunları öğrendikten sonra ikinci sözde, üçüncü sözde ve daha sonraki sözlerde ne öğreneceğiz? Müfredatı en azından ilk evet. programımızda evet. izleyecek evet. olan seyircilerimiz için takip edecekleri müfredatı görmeleri için zannediyorum faydalı olacaktır. Evet, tabii ki sözler yazılmış önce. Üstad Hazretler sözlerde aslında. Hakkaki imaniye dair bahislerin tamamını ele almış. 10. Söz Açırı bahsinin olması, 19. Söz Değer Risale-i Tahmediye, 25. Söz Kur'an bahsinin bulunması, Kader bahsinin bulunması, Melaike ve Ruhaniyete dair bahislerin bulunması, Hakkaki imaniye dair bütün meseleler sözlerle halledilmiş Hakkaki bahisleri. Fakat Mektubat eseri yine Hulusi abimizin, bir anlamda o yolun birinci salikinin, o yolda hızlı sülük eden zatın yolda yol sırasında yani Üstad Hazretlerine karşılaştığı aklına gelen suallere sorması ve onlara cevap araması şeklinde bakabiliriz. Hakayki hemen takip etmesi önemli. Ondan sonra mektubattan söylemaların yazılmış olması, mektubatı tamamlayıcı ve şuaların yazılmış olması. ...en yüksek marifet bahislerinin belki şu halarda yer alması hicretle. Ee, bu sıralamada önemli kendi içerisinde. İşte Dedik ki küçük sözler, küçük sözler içerisinde bir hiyerarşik yapı var. Üstad Hazretleri birinci sözde e, kadir ve rahim bir zat yani varlığı yaratan ve devam ettiren e, bir zat olduğu... ...uluhiyeti ve ruhiyeti bir olduğunu ve bunun karşısında, karşısında konumu itibariyle insanın pozisyonunu anlatıyor. E, tamam anlıyoruz, bir yaratıcı var, kabul ediyoruz, e, biz de yaratıldık, e, bu dünya seyahatine başladık. Birinci sözden sonra, ikinci sözde Üstad Hazretleri, ''Ellezine yu'mine bilgayık'' e, ''Selleha'' yaparak diyor ki, yani biz tamam bir yaratıcı olduğuna iman ediyoruz, bir varlığı yaratan bir zat var, fakat biz buna Kur'an'i anlamda nasıl iman edeceğiz. Yani bir Yahova inancı var, bir teslis akidesi var, bir nirvana düşüncesi var. Bunlardan farklı olarak biz e, Kur'ani anlamda e, Kur'an bize nasıl bir imanı terkine ediyor? Hidayet talebimiz karşısında iktina salat-ı müstağyim dememize karşı Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin hemen girişinde Ellezine yu'minene bil müminler ki galiba iman ederler. Kur'ani imanı çerçevesi Üçüncü sözde ya, ya su budu, ey insanlar ibadet edin. yani bu burada kalamazsınız. Tamam teorik bir imanda, mental bir imanda kalamazsınız. Evet bu çok önemli, kıymetli ama siz ameli akılla, hayata hayatı hayat kılmakla bunu hayatınıza nasıl taşıyacaksınız? İbadet dediğimiz mesele. Hemen dördüncü sözde e, genelden özele doğru, daha dar bir çerçeveye doğru meseleyi alarak... Esselatü'l-ümadettin namazda namaz bu ibadet içerisinde en temel mesele ikame etmek için, dini ikame etmek için, yani hayatlar kılmak için. Beşinci sözde müsbet ubudiyetin yanında menfi ubudiyeti de ekliyor. Belki inyâken ve inyâken gibi yani bizzat yapma, yapmamız gerekenler bir de sakınmamız gereken meseleler var. Yani namaz kılmak ve büyük günahlardan kaçınmak dediğimiz mesele devreye giriyor. Ee, hemen ahirinde altıncı sözde Cennet ayeti Yani müminlerin canları ve malları karşısında Onu Cenab-ı Allah'a satmakla Cennete liyakat kesip edebilecekler Cenab-ı Hakk'ın onlara fazlından Onu onlara ihsan edeceğinden bahsediliyor Yani hayatını e, bütünüyle Canıyla, malıyla, nefsiyle Adamışlık ruhu içerisinde e, Vakfetme Mesleği dediğimiz mesele daha dar bir çerçeve karşımıza çıkıyor. Bir cehd ve gayreti karşımıza çıkıyor. Yedinci sözde bir belki e, icmal, belki sekinci sözde bir tafsille mesela düğümleniyor. Kendi içerisinde bunu gelecek derslerimizde inşallah takip etmeye çalışacağız. Kendi içerisinde bir izleyi var, bir sürekliliği var. E, kendi içerisinde birbirine göndermeleri de var aslında inşallah beraberce okumaya evet. gayret edeceğiz. Aslında bu gelenek sadece Üstadın Risaleler için uyguladığı bir gelenek değil. Bizim hikemi okumalar yaptığımız eserlerimizin pek çoğunda bu tür başlangıçlarla karşılaşmak evet. mümkün. Hatta bizim klasik Edebiyatımızın baş tacı olan divanlarımızın sistematiği de bu şekilde örgülenmiş. Besmele'yle, tevhidle, minacatla başlayıp daha sonra naatla, çağrı yarı güzinle devam eden bir tertip benimsenmiş onlarda da. Dolayısıyla bu klasik üslubu da Üstadımızın zaman Seyyid Nursi Hazretlerinin takip ettiğini söyleyebiliriz. Eğer eklemek istediğiniz başkaca bir şey yoksa ilk sözümüzün ilk paragrafıyla... Başlayabiliriz inşallah. Buyurun lütfen. Peki o zaman biz de Süleyman Çelebi gibi e, Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula diyelim. Ve bir Bediüzzaman Sayyid Nursi Hazretleri'nin Küçük Sözler isimli eserinin ilk sözüyle, birinci sözle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kardeş benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatı ile... Sekiz hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Ben Paragrafın üzerinde genel manada durmaktan ziyade altını çizeceğimiz, dikkatimizi çeken anahtar kelimelerle, şifre kelimelerle devam edelim istiyorum. Eğer sizce de münasipse ee, sormak istediğim ilk soru ilk cümleyle alakalı. Ey kardeş cümlesiyle başlıyor. Besmele'nin hemen akabinde ey kardeş diyerek hitap ediyor Bediüzzaman evet. Sayın Nursi Hazretleri. Burada iki mesele, iki kelimeden doğan. Tevellit eden iki mesele var. Birisi ey kelimesinden mütevellit. Neden böyle bir nida lafzının seçildiği. İkincisi de neden arkadaş, dost, talebe gibi kelimelerden herhangi birinin değil de özellikle kardeş kelimesinin seçildiği üzerinde olacak. İsterseniz öncelikle ey ile başlayalım. Neden acaba birinci sözün, birinci cümlesinin, birinci kelimesini ey olarak seçiyor Bediüzzaman Hazretleri. Tabii ey lafzı Arapça'da ya hitabı bildiğimiz üzere ikaz mahiyetinde, dikkat çekme mahiyetinde ihtar anlamı taşıyor. Buradan da zaten bizim bunu bir ihtarname şeklinde okuyabileceğimizi anlıyoruz. Yani bir ihtar cümlesi dikkat çekiyor. Bir usul dersine bir anlamda bir ihtarnameye giriş olduğunu anlıyoruz. Tabii bir kardeşe ihtar bir de kardeşliğe ihtar olarak da bakabiliriz. Ey kardeş... Yani başlarken inne men ekvatun, müminler umumen kardeştir. Umumi anlamda hem o kardeşliği hatırlatıyor, ortak bir zeminden konuşuyor bir anlamda Üstad Hazretleri. Çünkü ihlas Zaresi'nde de Üstad'ın çok üzerinde durduğu gibi aramızdaki münasebet, peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki değil, belki hakiki kardeşlik rağbıtalardır diyor. Üst, tabii bundan önce pek çok kutsi mürşüt gelmiş, büyük zatlar gelmiş. Bunların genel olarak muhataplarına ya yuhel velet tarzında hitap ettiğin, mesleklerinin gereği olarak, e, o, o güzel mesleklerin gereği olarak, e, onu yetiştirme, terbiye usulünün gereği olarak, Üstad Hazretlerinden farklı olarak onların ya yuhel yani ey oğul şeklinde hitap ettiriyor geliyor. Üstad ise ey Aziz diyor, Biley Aziz kardeşim diyor, Aziz Sıdık kardeşlerim, şu, şu dünya denilen diğer gurbetle medarı teselli arkadaşlarım gibi, çok cümlelerle hitap ediyor. Bunun bir yönü herhalde bu astra Üstad'ın enaniyet aslı demesi. Yani atom aslı uzay aslı değil de enaniyet aslı demesi. Bir buz parçasının evinden enaniyetleri e, eritmeye yönelik veya iceberg çapındaki enaniyetleri eritme, eritmeye yönelik. muhataplarının sanki kendisiyle aynı düzlemde e, ortak bir derse çağırma, ortak bir dile çağırma, ortak bir usule çağırma noktasında güzel bir hitap. Fakat ondan sonra zaten söyleyeceğini bir sonraki cümlede söyleyecek. Evet. Hemen geçelim o zaman ikinci cümleye. Benden birkaç nasihat istedi. Burada da yine başta belirttiğim gibi birkaç kelimenin altını çizmek istiyorum. Benden birkaç nasihat istedim derken cümleden şunu anlıyoruz. Bir isteyen var. Nasihati isteyen. İsteyen varsa istenen var. Ve istenen şey var. İstenen şey nasihat. Fakat bir nasihat değil birden fazla birkaç nasihat ee, isteyen biraz önceki cümleden anladığımız gibi bir kardeş. En azından üstadın kendisine kardeş diye hitap ettiği birisi. Biz buradan hareketle Risaleleri yeni okumaya başladığımız zamanlarda veya e, farkına varmadan okuduğumuz zamanlarda, çok üzerinde düşünmeden okuduğumuz zamanlarda e, muhatabın hakiki bir muhatap olduğunu anlıyoruz. E, biraz sonra gelecek olan cümlelerdeki asker lafzıyla da sanki üstattan bunu bir askerin yani bu nasihatleri bir askerin istediğini çıkarıyoruz. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bu ne kadar doğru? Nasihati isteyenin e, müşahhas bir kişi olduğu tezi ne kadar doğru? Daha sonra da istemek isteyen, istenen ve bir değil birden fazla nasihat isteyen son olarak da istenen şeyin nasihat olması meselesinin üzerinde evet. durmanızı istirham ediyorum. Evet üstad hazretleri e, söylüyor zaten bunu Barla Lakası'nın iki ayrı mektupta söylüyor Sanki böyle bir manevi maneviyle muhatapmışçasına Diyor Evet. Yani asker Ekseriyet itibariyle temsilatım şunat Askeriye nevinden geliyordu Demek ki aslında e, Öyle mu muvazzaf bir şahsa değil Vazife hatta fiilen Böyle bir şahıs da olmayabilir e, da, Ondan ziyade O ruhtaki bir insan e, Beklediği insana e, hitap ettiğini anlıyoruz. Muhattap diyor. Zaten e, Nur'un ilk kapısında da öyle. Üstad e, daha İsparta'ya barlaya gelmeden önce tehlif ediyor. Hulusi Abi'yi ile alakalı da söylediği mektupta Abdurrahman'dan beklediğim e, işte bu vazife diyor. Onun e, onun tam liyakatiyle yapacağını ruhum hissetmiş ki diyor. E, sanki o gelmeden önce e, sizleri gelmiştesine diyor. Sizler varmışçasına bunları bu şekilde yazmışım diyor. Demek ki il fiil böyle bir şahıs sö söz konusu değil. Söz konusu değil evet. Benden birkaç nasihat istediğin diyor. Ee, yani böyle bir talepden ziyade bu umumi bir talep belki. Umumi bir ihtiyaç. Üstad Hazretleri bu umumi talebi ve ihtiyacı ruhunda hissediyor. Ee, ve ona göre onları telif etmeye başlıyor. Ve ondan sonra onların muhatapları da ortaya çıkıyor. Ee, i̇steme kelimesi belki çok önemli, çok kritik bir kelime. Çünkü Risale-i Nur'da dostluktan öte kardeşlik, üç ana kademe olarak ele alacak olursak, dost kardeş talebeyi Üstad Hazretleri'nin ortaya koyduğu üzere, talebelik talebeden demek, isteyen demek. Üstad Hazretleri muhataplarının karşısında devamlı, özellikle hikmeti talim noktasında, tedris noktasında, devamlı bir şekilde talebeden pozisyonda, yani talebe olarak görmek istiyor ki, onlara talebe şakit namını takmış, Risale-i Nur talebeleri diyor. Ee, ve bir yerde de biz nesnevi kardeşten daha ziyade kardeşiz diyor. Kardeşin dostluktan öte bir hukuk olduğunu hepimiz idrak ederiz. Aynı evde doğmak, aynı e, yemeğe kaşık çalmak, e, sallamak veya aynı babanın e, annenin evladı olarak doğmak, büyümek elbette kardeşlik hukuku arkadaşlık, dostluk hukukunun üstündedir. Fakat talebeli hukukunun kardeşlik hukukunun üstünde olması yani üstadın daha üst bir noktaya koyma, sonrası belki dikkat çekici. Hani bir soru işareti insan zihninde oluşturuyor. Fakat ashab mesleği diyoruz. Sahabe mesleği diyoruz bu mesleğe. Bu noktayı nazardan baktığımız zaman çok rahat anlaşılıyor mesela. Çünkü sahabe hazaratı arasında bu mesele çok net. Ashab-ı kiram hazaratı. Çünkü aynı evde doğmuş iki insan. Birisi Allah Resulü'nün getirdiği hitaba söze kulak veriyor. Eee Seminavat ana diyor. Ve bir kısım insanlar kulak tıkıyor, yüzlerini çeviriyor. Aynı evde de olsalar bile o kardeşlik hukuku aralarından kalkıyor. Ve birbirini görmeyen insanlar, bir İsme'de doğmuş, bir İsme'de doğmuş, hiçbir hiçbirbiriye tanışmamış. Fakat mübarek bir hicret neticesinde birbirleriyle tanışıyorlar ve kardeşlerin daha ileri bir hukuk tesis oluyor aralarında. Demek ki e, ta, Kur'an'a talip olmak veya olmamak, talebeli hukukku, hakikate talip olma meselesi e, kardeşliğin üstündeki bir hukuk ki o hukuku lavedici veya tesis edici olabiliyor. Çünkü ancak bir üst hukuk alt bir hukuku tesis edici veya lavedici olabilir. O yüzden burada bunu görüyoruz yani talebeyin daha üst hukuk olduğunu görüyoruz. Üstad Hazretleri de hani ihtiyaç sahasını eder olsa olsa araya bir üstatlık girebilir. Ama üstadlık çok önemli bir mesele. Evet. Ee, yani pederiyle e, evlat arasındaki münasebet evet çok tatlı güzel bir münasebet ama üstadlık ve talebelik münasebet de çok güzel bir münasebet. Çok ehemmiyetli bir münasebet onu ihtiyar ediyor bize. Benden birkaç nasihat istedim yani kardeşlik dışında aramızda bir hukuk daha tesis edilmiş oldu. Senin talebinle, senin talep etmenle, devam edecekse de senin talebinle devam edecek bu. Benden birkaç nasihatsiz. Neyi istenin nasihat. Nasihat ne? Eddini dini nasihatin, ed dini nasihatin, ed dini din nasihattır. E, din Ve nasihat da din içindir, Allah içindir. E, bu cihette baktığımız zaman istenen şey belli, talep eden belli. O konuda oluşan ilişki, münasebet ortaya konmuş oluyor. Ben e, bu açıklamanızdan şunu da çıkarttım, e, ne kadar doğru onu sormak istiyorum. Şimdi bugün ele aldığımız eğitim sistemi içerisinde talep etmeyen talebeler de var. Acaba talep etmemeleri halinde de o talebelik hukuku arada oluşabilir mi? Yani sadece öğretmenin muhatap alması, bir öğrencinin talebe makamına çıkmasını netice verebilir mi? Tabii bir işin liyakati ve mutlak Bizim zihnimizdeki çıtası belli, yani talebe dediğimiz, talep etmesi var. Çünkü bir insan talep etmiyorsa, 100 tane profesörü de disseniz onun üzerinden akar gider. Allah Resulü'nün de belirttiği gibi bir kısım insanlar vardır, gelen suyu emer, üzerinde bitkiler yetişir hem kendisi istifade eder hem başkaları istifade eder. Bazıları üzerinde suyu biriktirir. Bir kısmı istif, bir kısmı insandır, gelenler, bir kısım hayvanlar ondan istifadeler. eder. Bazıları yamaç gibidir, düzelden akar gider. Yani o yüzden talep etmeyen bir insana 100 tane dünyanın en kaliteli profesörünü de önüze dizseniz, alıcılar açıkta ise, odaklanmadıysa e, alması mümkün değil. Burada o hareketli o zaman şunu da söyleyebiliriz. İlk cümledeki ey Lafzına siz bir ihtar manası da yüklemiştiniz. Evet. O zaman Üstad ey Risale-i Nur nimetinden istifade etmek isteyen talebe talep et de Tabii, demiş oluyor aynı Risale zamanda. Risale-i Nur müşteri aramaz diyor onu. Evet çünkü istifade etmek istiyorsan talep etmelisin. Talep etmemen halinde Risale-i Nur belki söylemiş olduğunuz kapısını besmele anahtarıyla açmana müsaade etmeyecek belki de. Evet yani algı kapılarını açmak dediğimiz mesele var. Siz mesela çok mükemmel bir televizyonunuz olsun. Üç boyutlu 3D vesaire. yeni televizyon, farklı televizyonlar var. Yayın da muhteşem olsun. Yani alıcınız muhteşem, yayın da muhteşem. Her türlü üç boyutlu işte bir yayın var. Fakat görüntü de yok, ses de yok. Niye? Antenleri takmadınız. Antenleri takmadığınız zaman, antenleri taktınız hatta, anteniniz de çok iyi. Fakat onu polarize etmediniz, odaklamadınız, temerküz ettirmediniz yani. Yani frekans ayarlarını yapmadığınız evet. ne oluyor? Yine görüntü yok veya karlı. Şimdi mesele istidat tamam çok önemli. Alınan ders de çok önemli. Fakat o ikisinin bileşke noktası aslında mesele alıcı ile vericinin ilişkisi ve onların uyumu, doku uyumu. As en önemlisi de alıcının Alıcıların açıp odaklandırması, yöneltmesi bütün letaifiyle. Hani Üstad Hazretleri diyor ya, Risale-i Nur sahir kitaplar gibi, sahir eserler gibi okunmamalı. Akıldan pek ziyade pek çok letaifin kut ve nurlarıdır, gıdaları ve nurlarıdır. Siz neyle muhatap olursanız, hangi alıcılarınızla ona yönelirseniz, ona teveccüh ederseniz, o alıcılarınız doyuyor ve doluyor. Siz sadece aklen mental olarak meseleye yaklaşırsanız oradan istifade evet. ediyorsunuz ama... Ee, Üstad diyor ki e, Risale-i Nur'u bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan zaman hakikatler bir animi olur diyor. Burası kritik bir cümle. Anlamak ve kabul etmek gibi iki şart koyuyor. Anlamak akran istifade adına bir şart. Fakat kabul etmek de kalben istifaze adına ayrı bir şart. Çünkü e, marifeti ilahiyenim yurhanları üç nevidir dediği yerde de söylüyor Üstad Hazretleri. Hava gibi, nur gibi, su gibi. Yani onlardan Onları almak da kabulle alakalı meseleler. Alıcıları açmakla, ona muhatap olmak, ona teveccüh etmekle alakalı meseleler. O latifelerle teveccüh etmekle alakalı meseleler. O yüzden nasiheti istemek ve talebin devamlılığı çok önemli. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa bu cümleyle alakalı? Belki şu söylenebilir. istememek neden? İstememek şundan kaynaklanır. Halinden memnun olmak. ihtiyaç hissetmemekten. Belki en kritik durum, en, en kritik meselemiz bu. Veya olurdu. ihtiyacı olduğunu fark, fark etmemek. İhtiyaç hissetmemek. Yani ihtiyacı olduğunu fark etmiyor. İhtiyacı bir insan hasta olduğuna inanmazsa onu doktora götüremezsiniz. Doktora götürseniz doktoru dinlemez, kulak vermez. Ya e, Kulak vermez, reçeteyi almaz. Reçeteyi alsa gidip ilacı eczaneden almaz. Eczaneden alsa o ilacı yutmaz. Sılamaz. Yutsa ilaca devam etmez. Hapı yutmazsa da hapı o yüzden yarıca devam etmesi de aslında neye bağlı? Başta kendisini hasta olduğunu kabul etmesine ve doktora gidip onu ona teslim olmasına bağlı. Evet İnşallah e, bu dersler vesilesiyle Rabbim teslim olmayı ve risalelerin bereketinden istifade etmeyi önce bize sonra seyircilerimize nasip etsin. Şimdi. Mütakip cümlemiz sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla sekiz hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Evet şimdi ele alacağımız cümle bu. Burada da bir askerlik mefhumu çıktı karşımıza. Üstad diyor ki sen bir asker olduğun için burada duralım. Evet. Sen bir asker olduğun için biraz evvel kardeş diyerek başladık. Ey kardeş dedik. Daha sonra talep etme fiilinden hareketle bir talebelik hukukunu tesis etmek gerekliliğinin üzerinde durduk. Şimdi bir basamak daha attık karşımızda askerlik mefhumunu gördük. Bunu ne şekilde anlamalıyız? Evet yani sen bir asker olduğun için derken bizzat belli bir şahsa yazmadığını Barla Larkası'nda iki mektublar referans vererek bahsetmiştik biraz önce. Peki neden asker olduğun için diyor. Ee, burada şu akla geliyor belki ilk olarak. Üstad Hazretleri e, meselenin iki yönü var. Bir hikmeti tedris dediğimiz mesele. Yani müminin iki veçesi var. Bir bilmek bir bildirmek, bir okumak bir okutmak, bir tanımak bir de tanıttırmak dediğimiz mesele. Yani mesela bir hikmet buğdu var. Bir de hizmet boyutu var. Şimdi hikmet bulduğu itibar dedi ki muhataplarında devamlı her bir mezit kahraman devamlı talep eder pozisyonda görmek istiyor ki e, hani akademik hayatta da daha öncesinde konuşmuştuk. Evet. E, genelde insanlar 40 yaşında 50 yaşında belli titrileri elde ettikleri zaman e, talebelikleri bitiyor. Aslında hocalıkları da orada bir sonlanıyor. Çünkü bir insan 80-90 yaşına giriyor ve hala laboratuvarda, hala kütüphanedeyse asıl Talebeliği devam ettiği için hocalığı da devam ediyor. Kur'an'a muhatap olmakta da öyle elbette. Risale-i Nur'a muhatap olmakta da elbette öyle. Bütün ulumi, imani ve İslami ile muhatap olmakta da öyle elbette. Talebeliğin devam ettiği nisbette hocalıkta devam ediyor. Asıl mesele talebeliğin devam etmesi. Üstadın hikmet bulduğu itibariyle muhatapların devamlı talebi konsantrasyonu içerisinde görmekte. Hizmet boyutu var. Hizmet boyutu bildiğini bildirme dediğimiz mesele. Orada da Üstad Hazretleri muhataplarını devamlı bir asker disiplini içerisinde görmek istiyor. Askerlik burada bir militarizm övme anlamında anlaşılmasın. Taabudi meselenin taabudi yönünü temsil etmek noktasında en mükemmel örnek olduğu için belki ortaya konuyor. Çünkü Üstadın hani yine çok güzel formülüze ettiği 17. Neva'daki Ubudiyetin daha iyisi ilahi i neticesi rızayı haktır formülü içerisinde o çizgide beklentisizliği nazara vermek noktasında, maddi manevi füzet istenen azami fedakarlığı nazara vermek noktasında çok güzel bir örnek. Yani kulluğun yapılmasındaki tek sebep Cenab-ı Allah'ın emretmesi. Eğer bir beklentiye girilecekse tek beklenti Allah'ın razı olması. Bunun dışındaki bütün beklentileri kapanma meselesini çok iyi özetlediği için askerlik temsilatıyla yani sen bu daireye girdin, Artık seninle konuşma tarzımız farklı. Askerlik temsilatıyla bundan sonra örnekler verilecek diyor. Evet. Ee, sen bir asker olduğun için dedik. Siz temsilata girmiş olduğunuz zaman benim onun üzerinde soracağım bir soru daha vardı. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla söyleyeceğini ifade ediyor Üstad. Burada temsil kelimesinin üzerinde ben durmak istiyorum. Çünkü zannediyorum Risale-i Nur bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i esas alarak bir motif, bir metot belirlediği gibi bu tahkiye anlatım hususunda da yine Kur'an-ı Kerim'i rehber edinerek bir tedris usulü benimsiyor. Kur'an-ı Kerim'de de biz pek çok yerde gerek temsili istarelerle gerek hikayelerle meselenin daha rahat anlaşılabilir hale getirildiğine şahit oluyoruz. Üstad da bu metodu kullanıyor. Özellikle küçük sözlerde ve diğer risalelerde. Bunun hususi bir sebebi var mı? Kur'an-ı Kerim'in böyle bir metodu takip etmiş olmasının dışında. Evet Kur'an-ı Kerim tabi bütün vahyin bir birleştiği birleşke noktası. Allah Resulüne, Allah Resulü buyuruyor herhalde. Kur'an-ı Kerim'de bütün kütüph vardır, bütün suhuf vardır, ziyadesi de vardır, ziyadesi de kısa surelerdir buyuruyor. Yani Tevrat'taki teşrihi ayetlerin, hüküm bildiren ayetlerin, daha önceki peygamberlerin bütün hikayelerinin yer alması, neşleler neşidesi gibi son derece selis ayetlerin bulunması Rahman suresindeki gibi. Bunu yanı sıra temsilatın bulması mesela Allah Resulüne ashab-ı kiram soruyor. Ee, Hz. İbrahim suhunu bilmiyoruz onda neler vardı şeklinde Allah Resulü temsiller ve misallerden ibaretti de buyuruyor demek ki vahyin e, dilinin dilin bütün imkanlarıyla kendisini bildirmesi nasıl tekvinde e, her türlü Cenab-ı Allah kendisi sanatıyor her renkte dille bütün imkanlarıyla e, bildiriyor e, bu anlamda Kur'an'i eserlerde de Tarih boyunca bizim geleneğimizde bunların farklı e, yönlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani fıkıh kitaplarında teşrihi ayetlerinin ele alındığı, e, son derece geniş bir şekilde izah edildiğini e, gördüğümüz gibi e, başka eserlerde mesela Mevlana'nın Mesne'in işlerifinde e, işte Kur'an-ı Kerim'indeki mesela e, temsil ve misaller gibi onun bir seminesi olarak, e, onun bir neticesi olarak bunların ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, dilin bütün imkanlarının yani mesela kelamcılar farklı bir şekilde mantıki delillerle, izahlarla meseleye, Fahrettin Muradzi gibi, tahtazan gibi meseleye izah getirmelerine bakıyoruz. Ee, diye Müfessirlerin getirdiği izahlara bakıyoruz. Ee, işte edebi, Kur'an'dan fışkıran edebi eserlere bakıyoruz. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in aslında bize kazandırdığı zihni, kalbi, ruhi açılımların neticeleri olan eserler. Ee, onların, onun açtığı kapıdan akan bize e, gelen, Nur tayfları diyebiliriz. Risale-i Nur da e, Cem iyi bir eser. Yani hem kelam meseleleri var hem tesir meseleleri var e, hem nasihat meseleleri var e, ve kendi içerisinde ciddi bir belagatı var Risale-i Nur'un. Bu hususiyetlerin bir anlam cem, cem olduğu bir pota. E, tahkiyeli anlatım da çok önemli. Üstad Hazretleri bu temsilatın Kur'an-ı Kerim'den kendisine verildiğini hatta seyahatlerinde de bazen otuzun sözde var biliyorsunuz bu. 17. sözde karşımıza çıkıyor. Kendi manevi seyahatlerini anlatırken. Kur'an-ı Kerim'den kendisini yolunu aydınlatacak şekilde bunların verildiğini, bir projektör gibi verildiğini, yolunu açacak bir, nasıl diyelim, yoldaki kayaları kıran, izah eden bir şey gibi verildiğinden bahsediyor. Bu temsilat, yine bir yönü olarak da yine Üstad'a ait bir şey. Bunlar bir mühür gibidir diyor. Anlatılan hakikatleri temhir eder diyor insanların zihinlerinde. Ve avama da meseleleri ee, aynı bir uzaktaki bir hakikati yakınlaştırır. Bir teleskop gibi çok uzak bir meseleyi yakınlaştırdığında temsilatı pek çok yönden Üstad Hazretleri bahsediyor. İrşadın gereği olarak kullandığı hususiyetlerden birisi temsilat. Evet. Ee, sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla sekiz hikayecikleriyle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle cümlesinin üzerinde durduk. Hemen mütakip cümlemize geçmek istiyorum zira süremiz neredeyse nihayet ermek üzere. E, çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Şimdi e, kardeş diye başladık. Talep etmesi gerekliliği üzerinde durduk. Talep edenin hizmet asker olmasının gerekliliğinin altını çizdik. Şimdi bunları bizden talep eden diyor ki, Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Bunu nasıl evet. anlamalıyız? Şimdi Risale-i Nur'dan istifadenin birinci şartı ihlas tabi. İhlas da şartı nefsi okumak. Zübeyir abinin de kendi notlar içerisinde Zübeyir Günüzey'nin çok üzerinde durduğu gibi. Birilerine bir şey anlatmak gayreti, e, ile değil. Elbette insanın böyle bir arzusu, insanları tanıttırmak arzusu olacak. Fakat okurken asıl muhatap kendisi insan. E, dersi kitabı açtığınız zaman da elinize aldığınız zaman siz bir dua ediyorsunuz. Bir talep halinde kitap elinize aldınız. Bir anlamda o bir aracı o aracıyla siz duaya duruyorsunuz Ya Rabbi bana hakiki imanime ve Kur'an'ı nasip et diyorsunuz Besmele çekiyorsunuz Onu talep eder pozisyonda bulunuyorsunuz İstidat ile ona yöneliyorsunuz ızdırarı bir dua halinde ihtiyacı fıtrinizi dillendiriyorsunuz hakiki İmaniye ve Kur'an'ı daha fıtriğine nasıl bir ihtiyaç olabilir Tabii ki en fıtri ihtiyacımız Ve Cenab-ı Allah da inşallah sizin o istidat çekirdeklerinizi açıyor Ve onları nasip ediyor Şimdi bir tarafı bu ee, yani ne e, ihlas dediğimiz mesele de asıl mesela nefsi okumak. Nefsi okumanın da e, şartı nefsini herkesten ziyade nasihata muhtaç görmek. Biraz önce dedik ki ihtiyaç, e, ihtiyaç halinde olmayı, talep etmeye bağlı. E, çünkü ihtiyaç hissetmiyorsanız, talep etmiyorsanız kendi halinizden memnunsanız ve bulunduğunuz konumu beğeniyorsanız bir kuyu dibinde olduğunuz halde kuyu dibinde olduğunuzun farkında değilseniz burası çok rahat güzel. Mesela anne karnındaki bir çocuk burası çok konforlu ya ne çıkacağım diyorsa onu çıkarmak zorlaşıyor bir anlamda. Ganga bizde bizim durumumuzda bu. Halimizden memnun olduğumuz için nura gözlerimiz uyanamıyor. Kritik bir nokta tabii bizim için. Evet. Nefsini herkesten ziyade nasihat'a muhtaç görmek. Diğer cümlemiz baştan da okumuştuk hatırlayacak seyircilerimiz. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam nisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Evet paragrafımızın son cümleleri de bu 2 cümleydi. Burada üstad ele alacağı meseleleri daha önce 8 ayetten istifade ederek ele aldığını Belki kaleme getirdiğini ifade ediyor. Fakat bu sefer kısaca ve avam lisanıyla yeniden o meseleleri ele alacağım diyor. İlk cümleyi ne şekilde anlamalıyız? İkinci cümleden ne çıkarmalıyız? Şimdi tabii Üstad Hazretleri bunu vaktiyle 8 ayetten 8 sözü biraz uzunca diyor. Muhtemelen dediğimiz gibi küçük sözlere çok benzeyen eser, Nur'un ilk kapısı. Usulü, üslubu itibariyle de çok benziyor. Temsilatlar itibariyle çok benziyor. Biraz daha uzun 13 tersten müteşekkil. Daha adalı bir insanla yazılmış. Eski sayıdan yeni sayıda geçiş aşamasında eşiğinde yazılmış bir eser. Yeni sayıda eserlerinin başlangıcı kabul ediyoruz bir anlamda. Onun cümle kapısı olarak düşünürsek işte küçük sözlerde evet. evin kapısı olarak düşünebiliriz. Kısaca avam am, nisan demesi tabi irşadın gereği olarak meselenin daha kısa yazılması, daha öz yazılması ve avam nisan ile yazılması e, dikkatimizi çekiyor. E, demek ki herkesin anlayabileceği lisanda e, her zamanda meselenin yeniden açılması gerekiyor. Bu anlamda da bize bir ihtar var. E, ne, uzunca nefsime demiştim. Belki burada yine dikkatimizi çekecek mesele biraz önce söyledik. Nefsi okuma. Bakın bu paragraf içerisinde dört kere nef istiyor. Yani akıl, mantık, zeka, e, delil, e, bürhan filan demiyor. Ne diyor? Nefsi okuma. Nefsime demiştim. Nefsime diyeceğim. E, nefsimle, nefsimle beraber, beraber dinle. dinle. Ee, şeklinde. Birinci söz başlarken de bil ey nefsim diye başlıyor. Yani beş kere nefis var aslında. Nefis nefis nefis nefis nefis, nefis bir eser tabii. Nefse okunması lazım. <gülüyor> o yüzden e, mesele demek ki nefse okunmadığı zaman maksat okuma, Risale-i Nur'un Bediüzzaman Hazretleri'nin maksadı olan okuma gerçekleşmiyor. Yani bütün e, külliyatı işte satır satır bilsek referans versek e, işte bak burada şu geçiyor, şurada şu söylenmiş burada şu ifade edilmiş desek de Nefsimiz ders almadığı zaman o kitap yüklü olma manasına geliyor. Ee, Risale-i Nur'un da zaman'da maksat okuması o değil. Başka bir okuma. Demek ki ders alınan gerçek anlamda ciddi anlamda ders alınan bir satırı okumak bir külliyatı devirmek, o devirmek de neyse artık bilmiyoruz. Bir külliyat devirmekten daha önemli olabilir, daha kıymetli olabilir. Mümallah o dersin nefse okumuş olması ve nefsini o derse alması. Nefsime diyeceğim kim isterse beraber dinlesin diye bitiyor. Başta beraberlik demişti, dinleme demişti ve isteme demişti. Yine burada bağlarken cümleyi kim isterse beraber dinlesin. Ee, belki burada bir noktada beraberlik, beraberlik yani müzakere ve okumaları belki bir e, bize de bir ders. Yani işte biliyorsunuz beraber okuma, Risale-i Nurk'ün e, geleneği içerisinde sohbet ve ders geleneği, ders evet. halkalarının devam etmesi noktasında bize bir ihtar var. Beraberliğe ihtar ediyor. Fakat bunun yanı sıra beraberlik belki şunu da e, dikkatimizi çekiyor. E, Üstad Hazretleri pek çok yerde diyor ki sanki bu kuru bir teselli gibi, cümlesi gibi anlıyoruz öyle değil. Yani Üstad'a olan ile görüşmeyen, e, görüşmek isteyenler, Risale'leri açsa onunla görüşebilir şeklinde pek çok yerde, laika mektuplarında çok yerde karşımıza çıkıyor. Bu kuru bir teselli cümlesi değil. Üstad'ın e, tasarruf ve himmetinin açık olduğu ve o açık kanalın da Nur olduğunu anlıyoruz. İrtibat noktasının e, dualarla birlikte, dua vakitleri ve bu sohbet ve ders vakitlerinin bir irtibat e, vakti olduğunu Beraberliğin, yani sohbete mani olmadığı, ehli hakikati sohbetine mani olmadığını bir anlamda risale şahs mani ismi dersiniz, Bediüzzaman Hazretleri'nin ruhaniyeti mi dersiniz? Orada hazır ve nazır olduğunu, beraberlik imkanının birimiz ahirette, birimiz kavirde, birimiz haşide, birimiz çimalde, Cennet'te de olsak, o beraberliğin daim olduğu noktasında ciddi bir bize bir ihtar, bir teselli, bir mayet mahsusa tesellisi diyebiliriz. Kim isterse beraberliği hissetmek. Tabii o sizin teveccühünüze bağlı yani sizin o kanalı açık tutmanıza bağlı. Beraber isterse beraber dinlesin. Dinleme kelimesi de belki başta çok üzerine durmadık ama işitmekten farklı bir şey, duymaktan farklı bir şey. Çünkü nasıl bakmakla görmek arasında hadsiz bir mesafe var. Bakar vakat göremeyebilir. İnsan duyabilir ama dinlemiyor olabilir. Dinlemek başta Almanya yönelik konsantre olmuş bir kalbin, zihnin duyma, işitme ameliyasıdır. Bir ameldir bir yanda niyet. Niyeti başta ortaya konmuş bir ameldir. Böyle bir dinlemeye, böyle bir duymaya, böyle bir işitmeye çağırıyor. Kim isterse yine isteme, istemezseniz şuraya dünyanın en güzel sofrası inmiş olsun. Ama siz yemezseniz o sofradan istifadeniz olmaz. Evet. Ee, Risale-i Nur'un ismi de nedir? maide semaviye maide Kur'an'iye. O maide Kur'an'iye indi. Hep beraber güzelce tagadde edelim, televizyon edelim, gıdalanalım, lezzet alalım. Ama siz ondan yüz çevirirseniz onun da arkanızdan peşi sıra sizin haniye bazı anneler mahallede top oynayan çöreklerin arkasından ağzından yemek sokmak için koşturması gibi. Bunu da beklememek lazım herhalde. Evet. Ee, o sofraya talip olmak lazım. İnşallah Nur Dersleri programı da bu maire-i Kur'aniyeden istifade etmek adına bir vesile olur diyerek birinci bölümümüzü nihayet erdirmek durumundayım. Çünkü süre sınırımızı az da olsa aşmış olduk. Ben çok teşekkür ediyorum bu programda vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden ve yapmış olduğumuz dersten dolayı. Hem kendi adıma hem seyircilerimiz adına İnşallah gelecek hafta yine aynı saatte Nur Dersleri programında birlikte olmak üzere diyelim ve programımızı bitirelim. Hoşça kalın.